Bismillah, ve alhamdulillah, ve salat ve selam Ve sabah. Araf suresinin 74 ila 81. ayetleri. Benim elimdeki mursafta 160. sayfa. Evet, Allahu Teala geçen hafta okuduğumuz sayfanın son ayetinde semut kavminen bahse girmişti. Biz de o ayet okumuş ve onun mealini vermiştik. Bu mealü hatırlatalım. Ee, Allahu Teala Semud kavmine de onların kardeşleri olan Salih Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderdiğinden bahsetmişti. Salih Aleyhisselam kavmine hitaben de kendisinden başka sizin için ilah olmayan, ilahınız olmayan Allah'a ibadet edin. Diğer onlar nasihate başlamıştı. Devamında da size Rabbinizden isteğiniz üzere bir beyine bir hüccet, bir mucize, bir belge geldi. İşte bu Allah'ın devesidir. Sizin için apaçık bir ayettir, mucizedir. Öyleyse onu terk edin, onu bırakın da Allah'ın ağzından yesin. Ve ona bir kötülükle dokunmayın, bir kötülükle yaklaşmayın. Yoksa size elim, elim yani elem verici, ızdırap verici bir azap dokunur. Sizi o azap yakalar demişti. Bu haftaki sizlerin okuduğunuz... Ee, ben de şimdi tekrarlayacağım yerde de e, Salih Aleyhisselam e, kavmine karşı nasihati devam etmekte. Der ki: "Fezkuru izi alekum hulefa'en min ba'di adev ve be'a'kum fil ardi tetahuzuna min suhuliha qusura ve tenhıtun el cibale buyuta. Fezkuru ala Allahi ve la fil ardi mufsidin." Nasihatlerine devam ederek der ki, hatırlayın ki sizleri Ad kavminin arkasından yeryüzünde halifeler yaptı. Yani yeryüzünün hakimleri ve yeryüzünün idarecileri, sahipleri yaptı. Ve sizleri o yeryüzünde, o topraklarda yerleştirdi, ikame ettirdi. Hatta sizler o yer yerleştiniz yerlerin ovalarından saraylar ediniyordunuz dağların da evler olarak yontuyordunuz. Dağları ev olarak yontur yontma evler yapıyordunuz. Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde ifsad edici, bozgunculuk yapıcı olarak ifsad etmeyin, fesat çıkarmayın. Bu davet üzerine kafirlerin önde gelenlerin yaptığı sünnet üzere onların önünde gelenleri de Semut kavminin önünde gelenleri de bir şeyler söyleyecekler. Bir sonraki ayette geliyor zaten onların cevapları. Ben ondan önce Semut kavmi hakkında sizlere biraz bilgi vereyim. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla bahsettiği kavimlerden birisi Semut kavmi. Bu kavim Nuh aleyhisselam'ın oğlu Sam'un soyundan ve at kavminin devamında yeryüzüne gelmiş gönderilmiş bir kavim. Bunların yerleri ise, ikamet ettikleri mekanlar ise Hicaz ile Şam arasındaki Vadil Kura diye bilinen geniş bir alan. Bu bölge aynı zamanda Hicr bölgesi de deniyor. Aşağı tarafta Hicaz, yani Mekke olduğu bölge Hicaz, yukarı tarafta Şam, yani Ürdün, Suriye'nin genel olarak düşünebiliriz. Bu alan arasındaki Hicr bölgesi ki Vadil Kura'ya kadar uzanıyor bu bölge. Bu bölge e, suyu az olan bir bölgeymiş o zaman. Salih Aleyhisselam onları saçları ağarıncaya kadar davet etti. Ama az bir topluluk ona iman etti. Büyük çoğunluk iman etmedi. Bu insanların ömürlerinin uzunluğundan dolayı yaptıkları evler ve çatıları çürüdüğü için onlar kendilerine ovalarda ev yaptıkları gibi, saraylar, köşkler yaptıkları gibi aynı zamanda Dağlardan da evler yonttular ki bu dağlardaki yontulan evler uzun süre dayanıyordu. Hatta günümüz alimlerinin söylediğine göre, yani günümüz alimlerinin kitaplarında geçtiğine göre bu Semut kavminin Hicri bölgesindeki dağlardan oyduğu evler halihazırda devam ediyor. Halihazırda bulunuyor, mevcut durumda tespit edilebiliyor. Hatta biliyorsunuz bizim Kayseri'mizde de bazı yerlerde e, dağlardan oyulmuş evler var. O türden içinde yaşanabilecek Evler yapıyorlarmış bu semut kavmi. Çünkü evler onların ömrün uzunluğundan dolayı çabuk çürüyünce yeni bir ev yapmak istemiyorlar. Daha dayanıklı, daha uzun süreli, uzun ömrüne. Evet. Rasulullah siddi üsüla, hicretin dokuzuncu yılında Tebuka sefer yaptığı zaman Tebuka giderken onların yurtlarına uğramış ve ashabına. Azap bulunan bu topluluğun yurtlarına ibret almak dışında girmelerini yasaklamış. Girmeyin demiştir. Aksi takdirde de yani özel gerekçe olmaksızın girilirse onların başına gelen bela ve musibetlerin o topluluğun da başına yani ashab-ı kiramın da başına gelebileceğinden endişe etmiştir. Evet Allah'ın dişi devesi ise ayetlerde geçen dişi deve hakkında da tefsirlerde geçen bilgilere göre Salih Aleyhisselam onlara tebliğde bulununca, onlar kendilerine bir mucize, özel bir mucize gösterirse Salih Aleyhisselam'a ve onun getirdiği davete izabet edeceklerini, kabul edeceklerini beyan etmiş, hatta söz vermişler, yemin etmişler. Bu Bazı tefsirlerde bir kayanın içerisinden hamile bir devenin çıkması şeklinde istek olarak bildirilir. Ama bunlar İsraili'ye tür haberlerdir. Yani tekzip edilir, yalanlanır. Yok öyle bir şey olmamıştır da denilmez. Ne de e, tasdik edilir. Yani evet böyle olmuştur da denilmez. Ama tefsirde de geçen bilgi ve İsrailiyat yani delilsiz bir bilgi olduğunu ben, ben size aktarayım. E, aktarlan bilgiye göre doğruluğunu tasdik etmiyoruz, anlamıyoruz da bir kayanın içerisinden onaylı hamile bir deve çıkar bizim için. Böyle yaparsan, bu mucizeyi bize gösterirsen biz de sana iman ederiz. Ve getirdiğin şeylere tabi oluruz diye söz vermişlerdir. Teferruatına Kur'an-ı Kerim girmediği için ve Resulullah Aleyhisselatü girmediği için biz bu su kapalı bırakıyoruz. Allahu u Teala'nın devesi diye isimlendirilen, yani Allah'a nispet edilen, isnat edilen bir deve onların arasında salındı ve bu bir mucize olarak gösterildi. Allahu Teala elçisi Salih Aleyhisselam aracılığıyla bu deveye dokunulmamasını bu deveye herhangi bir kötülük yapılmamasını, aksi takdirde dokunulursa onların başına büyük bir musibet, bela geleceğini bildirdi ve bu devenin onların bakımına ihtiyaç duymaksın kendiliğinden doyacağını, yemesini, içmesini, barınağını kendisi temin edeceğini beyan etti. Bundan dolayı zaten bir önceki okuduğumuz ayette de Allah'ın ağzından yesin, ona dokunmayın demişlerdi. Yani hiçbir deve sahibi veya ahaliden birileri onun bakıcısı olsun istenmiyor. Onu doyursun, bakımını yapsın, tımarını yapsın. Hatta idi, doğurdu. Doğurunca o yavruya baksın, yavruyu korusun, gözetsin istenmiyor. Çünkü Allah'ın devesi diye Dolayısıyla Allah Azze Celle onu muhafaza edecektir. Bir de Semut kavminin bir tane büyük su kuyuları var. Bu su kuyularından o deve istifade edecek. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere bir gün o devenin su içme hakkı, bir gün o kavmin Sevmut kavminin içme hakkı diye suyun günlerini taksim etmiş. Kur'an-ı Kerim'de bu. Şuara suresini beyan ediliyor. Orada buyuruyor ki dedi ki Salih Aleyhisselam, işte bu devedir. Sizin istediğiniz mucizedir. Su içme hakkı belirli bir gün onun ve belirli bir gün sizindir. Bir gün boyunca o su e, kuyusundan deve içecek. İnsanlar o su kuyuya yaklaşmayacaklar. Ertesi günde deve o kuyuya yanaşmayacak. insanlar içecekler. Nöbetleşe taksim edilmiş şekilde. Ancak Allah Azze ve Celle bu deveye öyle bir özellik vermiş ki deve o sudan, kavmin suyundan içtiği zaman içtiği su kadar süt veriyor. Ve kavmin tamamı o süt, devenin sütünü sağıyor. İstediği kadar o devenin sütten istifade ediyor. Ne kadar süt, su içmişse o kadar süt veriyor. Yani aldığı suyu otomatik süt olarak o kavme tekrar geri veriyor, iade ediyor. Böyle bir taksim koymuş Allahu Teala. imtihan İmtihanın şekilleri nasıl günümüzde her insan farklıysa o dönemde de Allah Azze ve Celle çeşitli kavimlerle çeşitli isteklerle, çeşitli emirlerle, çeşitli yasaklarla e, imtihan ediyor. İmtihan devam ediyor. Mesela ben İsrail'e biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın kavmine cumartesi günü avlanma yasağı getirmişti. Her gün avlanacaksınız ama cumartesi günü al malzemelerini kenara kaldıracaksınız demişti. İmtihan. Allah Azze ve Celle imtihan ediyor. Evet O kavmin imtihanı da istedikleri mucize ile bağlantılı olarak bu şekildeydi. O deveye dokunmayacaklar ama o deveye bakma yükümlülükleri de yok. O deveyle hayatı paylaşacaklar. İçme suyundan bir gün onları içecek bir gün de içecek. Evet. Kamer suresinde de bu husse de Allahu Teala değinmekte Onlara suyun aralarında taksim olunduğunu haber ver. Uyurlar Allahu Teala 28. ayette. Evet. Şimdi gelelim Semut kavminin küfürde önde gelenlerinin verdiği cevaba. Bu davet neticesinde onlar ne demişler ona bakalım. "قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين تضيؤوا لمن آمن منهم أتعلمون أن سالحا مرسل من ربه قالوا إن büyüklenenlerin önde gelenleri öncü olanları onların içinden zayıf kalan, yani musuzaf olan böyle avam tabakasına olup da iman eden kimselere hitaben dediler ki sizler gerçekten salihin Rabbinden görülenmiş bir elçi peygamber olduğunu iyice biliyor musunuz? Siz gerçekten bunu biliyor musunuz? O gerçekten Allah'ın gönderdiği bir elçi midir? Deyince o mustazaf olan, iman eden kimseler yani avam tabakasına olup da kendilerine büyük mütasiyen, zenginlik sahibi, makam mevki sahibi olanların hitap ettiği, o zayıf kılınan avam tabakadan olan insanlar ise dediler ki Evet bizler e, onun gö e, gönderildiği şeylere iman ediyoruz. Onun peygamber olduğunu, resul olduğuna iman ediyoruz ve onun kendisiyle gönderildiği her ne varsa yani bize yapın ve yapmayın diye bildirdiği her ne risaletten kısım varsa onlara da iman ediyoruz dediler. Galillezine stekberu innellezii amenutum bihi kafirun. Bunun üzerine de o büyüklenen, kibirlenenler ise Onların biz iman ediyoruz cevaplarına hemen karşılık vermişler. Muhakkak ki bizler de sizin iman ettiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Reddediyoruz. Kabul etmiyoruz dediler. Ağarun naqate ve atevan emri rabbihim ve galu ya salihu tinabi ma ta'iduna in kuntum minel Semud kavminin diğer yaptıklarına daha fazla değinmedi. Allah-u Teala burada, Sanın bu kısmında hemen kavmin yaptığı aşırılığı, haddi aşmayı beyan ediyor. Bütün bunların akabinde onlar devenin ayağını kestiler ve Rablerinin emrine karşı kibirlenip büyüklendiler. Ve dediler ki ey Salih sen eğer gerçekten gönderilmiş elçilerdensen, Resullerden birisiysen bize vaat ettiğin şeyi bize getir. Hani bu deveyi öldürürseniz başınıza elem verici bir azap gelecek. Siz azap yakalayacak diye bizi tehdit ediyordun ya. O tehdit ettiğin şeyi bize getir dediler. فَأَخَدَتْهُمَ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَهُ fi دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Bunun üzerine onları bir sarsıntı yakaladı. Deprem yakaladı ve onlar... Yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Diz üstü çöktüler ve yüzlerin üstüne kapandılar. Bu kavmin, azgın kavmin, e, helaki hakkında da şunlar, burada bahsedilmeyen, Kur'an'ın başka yerlerinde bahsedilen kısmıyla ve tefsirlerde geçen kısmıyla şu e, hususları da açıklığa kavuşturalım. Devenin, kavmin içinde kalışı uzadıkça, e, deveden rahatsızlar arttı. iman etmeyenler haliyle. Suyu her gün biz kullanalım. Suyun e, bir gün ona bir gün bize şeklindeki taksimi bitsin ve su her gün bize kalsın diye e, deveyi öldürmeye karar verdiler. Bunun için de kavmin önde gelenleri arada fedailer kullanırlar ya fedai aradılar. Bu fedai aramak için de bir kısım e, tu, kurdukları tuzaklar var. Genelde kadın tuzağını kullanıyorlar. Tefsirlere geldiği kadarıyla gene bu tuzağı kurmuşlar. Yani onu öldürene... Ee, önde gelen kadınlardan bir veya birilerini teklif, teklif etme şekliyle Allah daha doğrusu bilir. Hangisi ise bu e, teklifleri. İki kişi öne çıktı. Bu iki kişi, iki kendine güvenen, cahil, cesur, cesur olur ya, iki cahil, cesur e, bu hususa gönül koyan, bu yapabileceğine kanaat eden iki kişi, kavmin içinden gençleri, kendilerine yardımcı olabilecek, küfürde e, azgınlık e, sahip olan, insanlara dolaştılar ve yanlarına yedi kişi daha katıldı. toplamda bunlar dokuz kişi oldular. Bu dokuz kişi deveyi öldürmek için plan yaptılar. Hatta o dokuz kişiden Allahu Teala Nemil suresinde bahseder. Şehirde ıslah etmeyip aksine fesat çıkaran dokuz kişi vardı diyerek bu dokuz kişiye temas eder allah Teala. Nemil suresi 48. ayette. Evet. Bu kişiler kavmin inanmayanlarının evlerini tek tek dolaşarak Onların hepsinin rızasını aldılar. Bizler bu deveyi öldüreceğiz. Bize mucize diye gönderilen ve öldürürsek başımıza azap geleceğiyle tehdit dediğimiz bu deveyi öldüreceğiz. Razı mısınız? diye tek tek inanmayanların hepsinin evine dolaşıp onların razılığını kazandılar, aldılar. Ve deveyi bir gün otlaktan gelirken bir köşede kısırdılar. Önce ayette geldiği üzere onun ayağını kestiler. Ayağı kesilince deve e, Yüzü koyun kapaklandı ve sonra onun üzerine çullandılar ve deveyi boynundan e, boğazlayarak onu öldürdüler. Bunu haber alan Salih Aleyhisselam kavmin yanına gelerek, onu öldürenlerin yanına değil de kavmin yanına gelerek onlara Hud suresi 65. ayette bildirildiği üzere yurdunuzda üç gün daha kalın ve faydalanın bakalım. Ondan sonra size vaat edilen azap gelecek diye onları tehdit etti. Aynı günün akşamında bu dokuz kişi Salih Aleyhisselam'ı da öldürüp ailesine de yalan söylemeyi, ailesine de biz habersizdik, bizim bilgimiz yok diyerek özür beyan etmeyi planladılar. Allah Teala da bu hususu Nemil Suresi 49 ve 51. ayetlerde anlatır. Galu tekasemu billahi li nehu ve ahlihi summe le naqulanna li velihi ma shahidna mahleke ahlihi ve inna le sadiku dediler ki Allah'a yemin ederek e, biz ona bir komplo kuralım ona ve ehli halefettene bir komplo kuralım tuzak kuralım sonra da onun velisine, yani geride kalan e, sülalesine olan insanlara biz onun helak edilişine şahit olmadık biz gerçekten doğru söylenderiz onun öldürüldüğünden haberimiz yoktur diyelim dediler ve mekeruv mekrav ve mekarun ve hum la onlar bir tuzak kuruyorlardı ee, ve biz de onlara Allah Azze ve Celle kendinden bahsederek biz de onlara bir tuzak kuruyorduk ve onlar bu kurduğumuz tuzakın şuurunda bilincinde değillerdi. Fen zul kefe kane akbetun en nadem mer nahme ve kavmehum diyerek de onlara akibetinden haber verir. Bak bakalım onların tuzakların akıbetleri nasıl olmuştur? Biz onları yok ettik. Onları ve kavminin tamamını yok ettik ve onlar kurdukları tuzaklar içinde kaldılar manasında. Bu dokuz kişinin deveyi öldürdükten sonra Salih Aleyhisselam'a ve onun aile fertlerine kurdukları komplodan da haber verir. Ancak Allahu Teala bir şekilde onların Salih Aleyhisselam'a ilişmesine müsaade etmemiş ve tuzaklarını bozmuştur. Üçüncü günün sonunda deveyi öldürmelerinin üçüncü gününün sonunda onları altlarından çok şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Deprem diyoruz. Buna. Deprem yakaladı. Üstlerinden de işiteni yere serecek korkunç bir ses. Tek bir ses duyuldu ve onlar işte bu sarsıntı ve çığlık etkisiyle önce dizüstü yere çöktüler. Sonra yüzüstü kapandılar ve bu şekilde onların nesilleri kurudu. Onlar tamamen e, cezalandırıldı. İnanmayanların tamamı. İnananları <gülüyor> Allah Azze ve Celle Salih aleyhisselamla beraber kurtardı. Bu kurtar kurtarmanın neticesinde de ayette geldiği üzere şimdi okuyacağım ayette geldiği üzere Salih aleyhisselam kavmine hitaben sesleniyor. فَتَبَلَّا أَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَسَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسَحَيينَ Salih Aleyhisselam helak olan kavminden yüz çevirdi ve onlara dedi ki ey kavmim anla olsun yemin olsun ki ben size Rabbimin Risaletini, beni kendisiyle gönderdiği tebliğ hususlarını size tebliğ ettim ve sizlere nasihat ettim ama sizler nasihatçileri sevmiyorsunuz. Size nasihat edenlerden hoşnut olmuyorsunuz dedi. Salih Aleyhisselam'ın bu yaptığı şey hakkında tefsirlerde iki görüş var. Yani bu hitabı Sanki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de, Bedir kuyusuna atılan müşriklere seslenmişti ya. Ey falanca, ey falanca, ey falanca Allah'ın size vaat ettiği şeyi hak buldunuz mu? Ben bana vaat ettiği şeyi hak buldum diye seslenmişti. Hatta Ömer radıyallahu anh da şaşırmıştı. Ya Resulallah işte ölmüş, çürümeye yüz tutmuş cesetlere mi sesleniyorsun deyince nefsim elinde olana yemin olsun ki onlardan daha Yani Onlar da sizi beni işittiğiniz gibi ama onlara cevap veremiyorlar demişti. İşte bu şekilde olduğu gibi sanki Salih Aleyhisselam helak olan o kavmine onları azarlamak, onları tahkir etmek, onların pişmanlıklarını arttırmak için onlara seslenmiştir diyen tefsirciler var. Ki bu görüşte e, mümkün çünkü peygamberlere Allah Azze ve Celle diğer insanlara vermediği özellikleri vermektedir. Bir görüşe göre de bu üç günlük süre zarfında yani onlar helak edilmeden önce Kavmi e, helakı beklerken ki o süreçte onlardan uzaklaştı ve onlara bu şekilde e, son bir sistemde bulunup onların yanından ayrıldı diye bir görüş var. Hangisi olduğunu Allah daha iyi biliyor. Teferruatına değinmemiş. Ama e, siyaksı bak dediğimiz yani ayetlerin sıralanışına, olayların anlatış tarzına göre sanki onlar helak olduktan, yok olduktan sonra onların pişmanlıklarını arttıracak ve onlara efendim istemeder tarzda onlar öldürülmüşken, helak edilmişken yapmış bir seslenme gibi geliyor. Allah daha iyi biliyor. 80. ve 81. ayette Lut Aleyhisselam ve onun gönderildiği ile ilgili kıssaya geçiyor Allahu Teala. Önümüzdeki hafta okuyacağımız sayfada da bu husus devam edecek. O yüzden ben bu iki ayeti, kısa ayetleri okuyacağım, tercüme edeceğim. O Lut ve onun kavmi hakkındaki bilgileri önümüzdeki haftaya bırakacağım inşallah. Ve Lut'tan izgalini kavmihi atatun el fahşete ma sabagakum biha min ahadin min alemin. Biz Lut'u da gönderdik elçi olarak. Şöyle ki o kavmine şöyle dedi. Sizler alemlerden hiçbirinin yapmadığı şekilde, alemlerden hiçbirinin yapmadığı ve onlardan her birinin önüne geçecek şekilde bir çirkinlik, bir fuhşiyat mı yapıyorsunuz, getiriyorsunuz? اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْدُونِ النِّسَاءِ وَلْاَنْتُمْ غَوْمٌ musrifun. Muhakkak ki sizler kadınları bırakarak erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Bilakis sizler çok haddi aşan, sınır aşan bir topluluksunuz. Alemlerden her birinin önüne geçen bir fuhşiyat yapmaları. Lûtilik diye isimlendirilmiştir zaten. Yeryüzünde bu işi ilk yapan topluluk o topluluktur. Yani... Ee, cinsi arzu ihtiyacını erkek erkek gidermek Bizim dilimizde buna Lut'inlik de deniyor. Arapçadan genelde bir kavram. Ee, daha kaba, daha amiyane bir tabir var. Homoseksüellik deniyor buna. Bu işi ilk bu topluluk yapmış. Lut Aleyhisselam'ın gönderildiği <gülüyor> topluluk yapmış. Ondan dolayı bu önce öncü onlar. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. Günahta öncü olan bu topluluk, bu günah yüzünde işlendiği sürece onu çıkartanlar olarak o günahtan pay almaya, günahlarına eklenmeye devam etmekte. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiği gibi. Biliyorsunuz bir hayra öncülük yapan, o hayır yapıra geldiği sürece öncü olanlara hiçbir şey eksilmek için, yapanların hiçbir sevap eksilmek için sevap, fazilet yazılmaya devam ediyor. Herkesler kötülük için. Efendim. Evet inşallah önümüzdeki hafta arkadaki sayfamızı okuyacağız. Ve Lut kavmi ve Müthal Aleyhisselam hakkında yeterli bilgiler. Orada dilimizin önceden yaşayacağız. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri farklı kavimlerin farklı yaptığı kötülükler onlara yapılan ikazlar ve onların başına gelen azapları bildirerek bizlere nasihat etmekte. Bizlere yol göstermekte. Bizleri korkutmakta. bizlere hayırlı işlere teşvik etmekte. Bizler biz onlar gibi değiliz diyerek kendimizi temize çıkarmayalım da Onların işlediği günahlara benzer günahlarımız varsa, hatalarımız varsa, ihmallerimiz, yanlışlarımız varsa bu yanlışlar sebebiyle biz de onlar gibi haçlılabiliriz. Onlarla birlikte haçlılıp da onlarla aynı muameleyi görebiliriz endişesiyle. Onların düştüğü hataları terk etmeye ve o hatalardan uzak durmaya gayret edelim inşallah. allah Teala bizleri ee, nefislerin, nesillerin ıslah ettiği kullarından Kur'an-ı Kerim'den layık olduğu şekilde istifade eden Kur'an-ı Kerim'i güzelce öğrenip anlayıp yaşayan, en sonra da insanları Kur'an-ı Kerim'e davet eden kullarından kılsın. Amin. Amin.